Şimdi bu neden bu bakış açısı mefhumunu ortaya atma ihtiyacını hissettik. Böyle bir kavramın çekiciliği nedir? Birincisi bunun salt politik bir çekicilik olmadığını söylemem gerekir. Ahlaki meselelerinde bilirsiniz. Bir, bir nevi relativizm tartışmasının, ahlaki tartışmaların, ahlak üzerine tartışmaların eksenlerinden birisi e, oluşturduğunu hatırlarsanız ki bu yalnızca felsefe alanında e, değil, ağır felsefe tartışmaları alanında değil e, genel olarak dinlerin içerisine e, oluşmuş ahlaki sistemlerin e, içerisine en az felsefenin içerisine sızmış olduğu kadar var bu relativizm meselesi. Yalnız bir kez daha altını çizeyim. Geçen derste Leibniz ilham ettiği bir iz üzerinde kalmıştık. Yani relativizmin farklı, yepyeni bir Bizim açımızdan gerçekten bugün içinde yap yeni sayıda bilecek 300 yıl önce telaffuz edildiğini asla bakmayın çünkü tüketilmemiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Şimdi ben birazcık konuyu hafifletmek bu seansta istiyorum ve bu bakış açısı relatifizm. E, nosyonun daha gündelikleştirilebileceği e, bir e, çevre ve çerçeve oluşturmak e, istiyorum öyle bir şey sunmak istiyorum e, siz de hafifliğine riayet edin yani e, istediğiniz zaman e, kesip fikrinizi e, söyleyebilirsiniz yani e, çünkü e, izlenimler halinde gideceğim bu e, çerçevede. Birinci izlenim doğrudan doğruya estetiğe de açılabilecek bir şey. E, bakış açısı me mefhumu e, ya da görüş açısı mefhumu nerede e, işe yarar? Medyada yaradı belli. E, Biliyoruz ama medyanın da pek estetik bir tarafı yoktur. Yani, televizyon dediğimiz e, şeyin ya da Basın dediğimiz şey. Sanattan falan filan bahsederler ama e, yani Hurki Cevizoğlu'nun programında konuşan birisinin e, e, bakış açısında estetik olabilecek, estetiği içerebilecek herhangi bir e, görünüm bulmak olanaksız. E, bakış açısının işe yaradığı Anlamamızda işe yaradığı, şeylerden birisinin zarafet olduğunu düşünüyorum. Hiç yengeç gördünüz mü karada? Nasıl kötü yürüdüğünü ya da bir kuğunun nasıl kötü yürüdüğünü. Orada çok özel bir zarafet türü olduğuna dikkat edin karada. Evet. Yürüyüşün. Ha. Hayvanların çoğu zaman insanlardan çok daha zarif yönleri vardır. Dualarından yani gelen bir kedinin atlayışını düşünüldür. Leoparın koşuşunu, bir ceylanın ha. kaçışını. Çok özel bir zarafet vardır ve sanata her zaman kaynaklık etmiş. Ha. ilham vermiş. Bir dua zarafeti. Ha. Söz konusu peki yengeç gibi bir hayvan suda tümüyle kendi dünyasında bambaşka davranan ve kendine özgü o yengeç zarafetini taşıyan bir varlık karada acaba aynı zarafeti taşımıyor mu? Ya da taşımadığını söylediğimiz zaman ne söylemiş oluyoruz? Buna ikinci bir temayı yardıma çağırarak cevap verme konusunda bir önerim var. O da elbette filya, sevme, hoşlanma anlamında. Yani hafif anlamında. Filya, dostluk anlamında değil. Ama dostluğun başlangıcındaki bu ilk hoşlanma, karşılaşma halindeki bir filiya temasından bahsediyorum. Hiçbir zaman öyle kendiliğinden güzel olan bir şeyi seviyor değiliz dikkat ederseniz. Kendisine yakınlık duyduğumuz, sempati duyduğumuz bize bu izlenimi verecek şey de yani kendisiyle dostluk kuracağımız, ha, her şeyde şöyle bir ha, başka dünyadanlık ya da bir tür beceriksizlik hali, bir tür ha, tuhaflık olmazsa asla dostluk kurulamaz. Acıma demiyorum buna. Yani ha, bu tür bir dikkati çekmenin acıma mekanizmasıyla, acıma afektiyle yapabiliyoruz işlemediğinin altını çizmek isterim. Bu bir tür beceriksizlik karşısında bir tür afallama <gülüyor> dezorientasyon karşısında duyduğunuz belli bir duygu vardır mı? bu doğrudan doğruya bizi şeye çeker. Yani o yöne doğru bir sevgi bağına bir tür bir nevi dostluk bağına yani Çeker. Bunu yaşamayan var mı için? hiç de bilmiyorum. Yani ya da e, sempati duyduğunuz, hoşlandığınız bir insana da bilir. E, bir hayvan alabilir bilmiyorum. E. Sanki böyle bir duygunun önceden böyle bir afektin önceden uyanması gerekirmiş gibi e, geliyor bana. Niye bunu söylüyorum? Bilmiyorum. Belki bir tür yaşam deneyimidir. Evet. <gülüyor> Yengeçten bahsederek girmemin nedeni de o. Çünkü evet. bir yengeç yürüyüşünde ya da bir kuğunun paytak paytak evet. yürümesinde doğrudan da oraya estetik bir şey vardır. Ve bir tür hoşlanmayı davet eden evet. bir şey vardır. Hafifçe şaşırtan evet. e bir yön vardır. Ve bu e, yönün ana formülünün başka bir dünya zarafeti diye tanımlanabileceğini e, söylemek isterdim. E, Leibniz'de biliyorsunuz bu işte başka dünya, öteki dünyalar. Tabii ahiret anlamında öteki dünyalar e, değil. Olası Mümkün dünyalarından bahsediyorum. Ve bu mümkün dünyaların eğer bir Leibniz'den bir estetik kuramı e, türetmek isteyen birisi varsa işte tez yazarken falan edebilirsiniz. Mutlaka mutlaka bu dünyaların içerisinde e, teknik olarak oluşturabilecek e, durumda e, olursunuz. E, nasıl Adem'in ahlaki direnişi öte, öte dünyalarda, öteki mümkün dünyalarda e, ifade oluyorsa, e, estetik e, duyum sayışta bu tür e, hoşlanma başlangıcı olan bir tür algı afekti de, e, yine layıkınızda bu öteki dünyalarda. Öteki dünyaların bakış açısından ve öteki dünyalara bakışımız yönünden ifade edilecek bir hale geliyor bence. Basit empresyonlarla ilerleyeceğimi söyledim. Merak etmeyin öyle yapacağım ama çok zor bir mefhum değil herhalde. Bu tür hoşlanma Afektiyle ilgili, hoşlanma duygusuyla, duygulanış gariyle ilgili olarak söylediğim bir sorunuz var mı? Hemen onu. Ben bir şeyden istiyorum. Yengeçin bir büyüş, işte yani cevensiz. Doğadan örneklerinde çoğu şey, hususuzluk üstüne kurulur. En azından benim için. Yani bu çok modernist bir estetik. Yani bir işlem var, hı hı. çok güzel yerine geliyor. İşte bir takım kaslar, benneler var. işte. Hayvanın belki doğuştan yüzme ya da yürüme yeteneği var. Tıkır tıkır oturuyor yerine. İşte yengeçin sudaki yürüyüşünün estetiğinden ayrı bir estetikten estetiğinden ha, yani bahsetme ihtiyacına. Bir şekilde yengeç karaya çıkarttığınız ışıkta sakatlanıyor. Hı hı. Yani nedeni şu, Bir tür kusur. Yani kendi dünyasında değil. Ama e, yengeç içgüdüleriyle yine elindeki hı. olanaklara göre yine kusursuz yürüyor. O tam anlamıyla teknik ha, bir, evet, bir evet. mesele. Yani, teknik fizyolojik, yani. biyolojik, anatomik özelliklerine bağlı bir mesele. Kudretinin neye yettiğine. Ama ben bizim açımızdan bir tür hoşlanma halinin nasıl olup da bu tür bir kusurdan kabahatten karşımızda hoşlanacağımız varlığın bir tür kusurundan çıkabileceğini bunun karşısında duyulan, bu afallayıştan e, gelen bir e, halden e, doğabildiğini vurgulamak için e, söyledim. Yengeçin özelliğinden bahsetmiyorum. Elbette yengeç, e, karada çok rahat olmasa da yürür. Ama çırpıdan balık düşünün. E, acıma duymazsınız kesin. Şeyden çekilmiş, atılmış diye. E, balıklar, çırpıdan balıkları düşünün. Tamam e, o tür bir beceriksizlik halinde evet. bahsediyorum. Evet. Bir, yine bir empresyal halinde şöyle bir şey hatırlatayım mesela. Evet. Romanlarda evet. her zaman kahramanları roman kahramanlarının klasik romanda evet. bu tür bir hali yok mudur? Bir tür beceriksizlik, bir tür afallama. Dezorientasyon, şansızlık, e, abi, şansızlık <gülüyor> talihsizlik, e, esas melodramatik bir tema olarak sinemada da var olan e, bir şey. Güçlü kahramanlardan pek hoşlanmayız o kadar da. Yani güçlü bir kahramanı e, sevilebilecek bir e, varoluş biçimi içerisinde tasvir etmek herhalde oldukça zor halidir. Turgenev, babalar ve uğullarda niye Bazaruf'u öldürmek zorunda kalır? Yapacak başka bir şey yoktur. Yok edilmesinden başka çare. Hırsızın tutmamızın cümleliği gibi. Belki. Var mı başka bir e, soru? Yani bunun bir tür empresyon haline gelmesini istiyorum ama bir tür izlenim haline gelmesini devam edebilmek. Yani hissedebildiğiniz bir şey haline gelmesin. İhtiyaç var devam edilmemiz için diyelim. Kim mesela böyle bir örnek var bu Budala. Hı? Budala, Budala de değil de mi? <gülüyor> Budala'daki afallama zaten kuraldır. Yani ııı. Buda'da da şu demek e, işin aslında sürekli bir e, dördüz mesela bunun altını çiziyordu e, özellikle Kurosawa filmlerine e, dair olarak ama esas olarak dostu de bundan bir e, hali tebarruz ediyor, biliyorsunuz e, bu da da eski hikayesidir. E, ama bu hikayenin arka planında böyle bütün bir Rus tarihi yattığına, bir aydınlık, bir aydınlar, bir intelijensiya yaşamının ifade bulduğuna dikkat edin. Yani şöyle bir şeyin ifade bulduğuna dikkat edin. Geri kalmış bir ülkenin aydınları. Almanya'ya gidiyorlar, Fransa'ya taşınıyorlar, bilimleri öğreniyorlar, kurbağa kesiyorlar. Bütün pozitif bilimleri edinip geliyorlar ama e, anlıyorlar ki e, esas dert bu değil. E, çok daha ağır, çok daha acil çözülmesi gereken problemleri var. bu e, e, Ülkenin ve afallıyorlar. Hiçbir şey yapamaz. E, hale geliyorlar. Çok acil bir şey yapmak ihtiyacında olduğunuzda tabi e, acele işe şeytan karışır. Sürekli bir afallama ve yapamama, eyleme gücünden bir tür kopukluk, eyleme kutretiyle, eyleme geçme kutretiyle bir tür yürümeyen ilişki tarzı ortaya çıkabiliyor. Evet, bu da başka bir dünyanın şeyidir, zarafeti formülüyle söyleyebileceğimiz bir şey. Pek özelleyecek bir kültür dünyası değil 19. yüzyıl Rusya'sı ama Sanki orada bir başka dünyanın zarafeti var ki böyle bütün bir edebi, müzikal falan jenerasyonun gelişimi 19. yüzyılda yaşattı. Ondan sonra tabi Sovyetlerin döneminde o ilk parlayıştan sonra edebiyatı kaybettiler, yitirdiler. O da bir afallama tarzı. Var başka yani? Böyle ortaya atmanız daha uz. Çünkü empresyonların biraz sizin de olması, size ait de olması gerekir. Başka bir dünya zarafeti dediğimizde zarafetten ne anlıyor olabiliriz? Bir onu düşünelim. <gülüyor> Zarafet polites falan meselesi değildir. Ya da ha, nazik davranma meselesi değildir. Zarafet büyük bir hamtallığın içerisinde de. bununla bir ron demek istedik. Ama yengeçe bir tür zarafet atfedebilmemizin nedeni mutlaka ve mutlaka onun başka kendine ait dünyasında üzerinde taşıdığı bir zarafete gönderme yaparak. Bir tür karşılaştırmayla e, elde edebileceğimiz bir afekt ya da bir duygu e, farkındaysanız. Başka bir dünyanın zarafetinden e, bahsediyoruz. Ortaçağ filozofları bu e, bunu meleklere atfederlerdi. Bu tür bir zarafeti. Grace, gras, gratia, gratis. Evet. İnsanlar gibi değildiler. Onlara akıl bile atfetmediler çoğu zaman. Meleklere. Tek özellik insandan tümüyle farklı olan bu varlıkların varlıkları atfedilebilecek gerçekten tek bir özellik var. O da zarafetti. Ortaçağ teolojisi açısından. Herhangi bir Cinsiyeti atfetmek olan haksızdı. Yak, yakılabilirdiniz işte. Tabi tartışlar Dişil midir, erkek midir, binaen nedir? Angelus yani. E, melekler. Ve bu tasvir sorunu estetikte e, şeye kadar, orta çağlar boyunca pek çözülemedi. E, peki e, Antik Yunan'dan beri var olan bir malzeme niye çalışıyorsunuz? E, Kullanmadılar ya da yoksa bir anlamda kullandılar mı Orta Çağ? E, tasvircileri. Yani Bizans resmi ve Orta Çağ. Melekleri tasvir ederken. Yani genelde cinsiyetsiz bir tasvir vardır. <gülüyor> Orta Çağ ikonografisinde. E, bu cinsiyetsiz tasvir bir süre daha Rönesans resmi içerisinde e, devam eder ama Antik Yunan'da bilirsiniz bir nevi hilkat garibesi olarak Ermafrodit Erma dediğimiz. Ermafrodit. Çiftçinsiyetli. cinsiyet, bir varlık. Efsane de vardı. Sakatlık diyelim. Orta çağda sakatlık elinde sonunda. Monstr yani hilkat garibesi. Canavar ee, çağrıştırır. Ee, biyolojik bozukluğa e, yönelik anlayış böyle bir e, düşünce. Ee, ile karşılanırdı. Ee, Antik Yunan'da e, monsterlar yani bu hilkat garibeleri insandan önceki Tanrılarla insanları birbirine bağlayan kuşaktır. Daha üst bir e, yerdedir işte Kiklopslar, e, tepe gözlüler, e, Prokustes gibi e, kaçık devler. E, bu tanrıların görünümü, tasviri görünümü e, bedensel olarak e, kolay tasvir edilebilir e, bir halde değildir. Bütün ideallerini çünkü çizimsel olarak, ikonografik olarak ve oran olarak insan bedenini atfetmişlerdir. Tanrıların bedeni bir tuhaftır. Yani Antik Yunan mitolojisinde. ışıltılıdır, Bazen güzeldir ama sürekli olarak kılık ee, değiştirebilir. Farklı impresyonlar e, vererek ortaya e, çıkarlar. Farklı belirişleri vardır. Farklı kılıklarda ve maskelerde. Ee, maske bir ülkedir. Yani Tanrı'nın maskesiz olması, herhangi bir kılığa e, girmemiş olması pek düşünülemez. Yani ee, ama yine de bir ışıltısı vardır ki, onun Tanrı olduğu, başka bir dünyanın zarafetine sahip olduğu anlaşılır. Bu ışıltı nedir sizce? Söz gelimi efsanelerde Hermes geldiğinde bir yoksul, gezgin kılığında, misafir olarak. Ee, geldiğinde işte efsanenin insan e, kahramanları e, bir şekilde onun Hermes olduğunu anlarlar. Ya da rüyalarında e, Hermes denen tanrı hırsızlar tanrısıdır. Hı. E, kendini açığa e, sermeden teptili kıyafet e, göründüğünde bir ışıltısı, bir süratı Adım atışında bir insandan farklı bir çizgi. Hep bunu tasvir ederler. Alıntıla, işte isterseniz şey Herodotos'u okuyun, isterseniz Aristoyu okuyun, özellikle Poetika kitabını. Tıraget ya da bile bu bir tür afallama ve kusur arkasında, hala arkasında yani bize o kişiliği sevdiren, yakınlık duyduran, kusurun arkasında her zaman bir ışıldama vardır. Başka dünya zerafeti dediğimizde herhalde böyle bir şey. Sadece Yunanlılarda ya da Orta Çağ'da bulmak zorunda değiliz. Kendimizde de, kendi dünyamızda da tür zarafet hallerini bulabiliriz gibime geliyor. <gülüyor> Var mı herhangi bir çerçevede bu konu üzerinde şeyler söylemek isteyen? Hı -hı. Ben modernist, estetik ile estetik estetik arasındaki farkları yani Hı -hı. aslında genel olarak Hı -hı. buradaki insanları çok bilir ama daha derinlemesini bu konuda üstüne konuşulmasını isterdim. E, tabii bunu ileride yaparız ama sen de getirmelisin yani kafandaki problemi. Yani kafanda problemi. bazı bir var bu konu hakkında yani ama yani belli çiftmazları var öyle bir şey. Yani modern istetsizlikte avantkart. Belli birliktelikleri ve çıkmazlığı var. Yani mesela işte modern kılırıp ne geldiğini görüyoruz. Ama avantkart bilinen sanatta e, bunların önemli sermesi gerekmediği iyi denilecek bir şeyin de denge ve usulunu içinde barındırmaya... Bir sürü avantkart hareket, grup, dostluk grubu yine. Bakış açısı grubu empresyonistler i̇şte, e, bütünüyle modernist estetiğin kuruluşuna bak galerilerde falanlarda filanlarda farklı kentsel e, mekanlarda kusurlu olan estetizasyonundan çok daha ötede bir tür zarafet vardır bu e, çerçeve içerisinde ama avantgard e, bu zarafetten asla yoksun olmadı <gülüyor> Hiçbir zaman. Yani modernist estetikten ayırt eden şey bizim tartıştığımız şey değil. O yüzden e, sorun doğru olabilir modernizm. Modernist estetik anlayışıyla, avangard estetik anlayışlarının her zaman öyle bir iç gerilim e, taşıdıkları şeklindeki bir şey doğru olabilir ama bizim sorunumuz bu değil şu anda. Yani bizim açımızdan e, tartışmakta olduğumuz şey açısından eee Başka bir şeyi tartışıyor olsaydık orada zaten bunun üzerine düşebilirdik bu sorunun üstüne. Ya. Ama ya, yani böyle bir şeyi yönlendirmek için siz de açabilirsiniz tabii. Bu bence oldu ama yani avantgarde estetik bulunduğu fikri var. Kimsenin öyle bir kaygısı yok ki. Kimsenin artık estetik sanatçının derdi değil Estetiğini nasıl da bağlı bir şey. Yani bu cins bir başlangıçtan gelen bir şey bence artık sanatçıların geldi değil mi? Uyganizm gibi. Bitti o yani. Ama hala sanat tarihçileri gibi davranıyorsak <gülüyor> da bunu tartışamıyoruz. Estetiğini nasıl tanımlandığına da bağlı bir şey diyordum. Yani belki senin e, estetik bir kaygısı yok diyoruz ama... Ya ben tanımlamıyorum bile. Yani onların başka türünü kendi işlerinde bir estetik. İşte bu zorlama yani orada bunun yerine yani estetik yerinden çıkartılmışsa başka türlü tanımlayarak yerine koyma kaygısı bile aslında zorlama. Yok yani öyle bir şey yok artık. Bunu kabul etmesi gerekenler var. Ve bunu zaten hiç Onlar zaten üretiyorlar. O yüzden adı avantgraft oluyor gerçekten. Avantgraft hak edenleri. Bir de işte böyle gizlip bakıp da orada bu mu varmış bir şey mi diye zorlayanlar var. Ben bunu hiç dert etmeyenlerdenim. Ama şu an konuşulacaksa ben de yok <gülüyor> yani ki, bir oku değil Yani yaratımın kendini iyi bu kadar çekez beyni, yeni bir görünen ilgili bir hareket yani hareket yani biraz önce görüntü tanrısal tarafı her sezgisel olarak kurdukları bağ, buymuş gibi. Yani Bugüne kadar normal kabul edilen düşünme biçimini, yani o şirketi, o düşünme ve değerlendirme biçimini, düşünme, tavır alınır. Ve o tavır çerçevesinde nesneleri bir daha yeniden tasarlanıyor. Aslında bir yanıyla da güzeli ortaya koymak, yeniden onun bir yüzünü, bir şiddini, bir biçimde ifade etme anlamına geliyor. Tabii ama bu da güzel olanın Tanrı'nın bir maskesi olduğu düşüncesini hiç engellememiş evet. ee, Yunanlılar açısından söz. Ee, yani. Güzelin çıkiciliği arasında bir ayrım da var. Yani güzel olanın görünmesi. Bunun bir yüzde bir maske görünmesi o kadar önemli değil ki. Kişinin yani yaşayan varlık. Bunu tümüyle ortadan kaldıran düşünürler. Epikuros. Falan. Ama... Bu gratia sözcüğü Latin e, çete, e, her zaman e, gratis bir varlığın yani e, kendini bedava açmış bir bu bedava gösterendir e, varlığın çok özel bir güzellik ya da gibi <gülüyor> e, gibi hep e, mefhumlaştırılıyor e, ileride tartışacağımız bir emanatıyor. Yayılma, ışınım verme mefhumu olacak ki ortaçağ estetiğini özellikle anlamak için temel mefumlardan birisidir. Zaten bunu da o çerçeveye doğru götürmek için ortaya çıktığımız zarafet problemini. Ama bir değeri olması için felsefi bir problem olarak görmekten kurtularak, bunu bir empresyon olarak edinmemiz gerektiğini, hissetmemiz gerektiğini Günlük anlamamız, günlük bir mesele olarak anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de ben şeyi sorayım. Farklı dünyalardaki konuşurken örneğin yerleşten konuşurken, e, hı hı. Açısından <gülüyor> düşündük. o zirafetin algılanabilmesi, ya da hı hı. bir şekilde benim içimde bilinçlenebilmesi ya da bilir hale gelebilmesi durumunu karşılaştırma yaparak anlayabiliriz dediniz Dünyalar arasında bir karşılaştırma mı? yok. Sanırım yengecik suda ve karada bulunması arasındaki karşılaştırmadan ha, tamam. bahsettiniz. Ve Leitnizlik açıdan e, bu olaya bu şekilde baktığımız zaman <gülüyor> yani biz, yani insan da farklı bir dünyadır. Hı hı. Ha, evet. Yok hayır. Bu dünyada o berbat yürüyüşüyle başka bir dünyanın bir denizin bütün zarafetini taşıyabilir gözümüzün önüne bir yengeç yürüyüşü bunu demek istiyorum yani esas formülü bu. bundan başka bence bir şey değil başka bir dünya denizin kendine özgü bir zarafeti farklı bir hareket rejimi tümüyle farklıdır hareket. Düzeneği. Akışkan bir yaşam. Suyu yararak geçen ya da suyun izin verdiği yerlere girerek, onların içerisinden geçerek var olan yaratıklar, yani varlıklar. Karadakinden çok farklı bir estesis. Estetiği öyle derin anlamlı düşünmeyin. Estetiği bir felsefi problem olarak henüz düşünmeyin. Estesis basitçe bir tür sansasyondur. Bir tür hissediş. Ha estesis zaten anlamı o. Estetik sözcüğünü ne Alman idealizmi içerisinde verilmiş bir anlam başka bir yerlere taşıdı. Bir hermenotik mesela haline getirdi ama bunları tartışacağız ileride açarsanız tartışırız. Ben doğrudan her şeyi açmak istemiyorum. Siz de alıştıkça bu çerçevede herhalde zaten böyle soruları ortaya atacaksınız ama benim bahsettiğim, bahsetmeye çalıştığım estetik yani çok var düzeyde. İlk kelimenin ilk anlamı. Aestetis yani inancasıyla. Hiss ediş demek. His yani. İzimden mesela bahsedebiliyorum. Estetik bir şeydir televizyon. Yani bu dağlaştırıcı bir estetiği var. Yani bunu nasıl başarmışlardır? Bunu çözümleyebilirsiniz tabii. Bunun arkasında koskoca bir, bunu başarmak için kotarılmış bir devren distriği var. Çünkü. Bunu çözümlersiniz. Mesajların yapısını çözümlersiniz. Hmm. Serkilemesinizin lafarlakta diye koyulan şeyleri yani eğer evet. bir anflasyon olarak konuşursak, bu mesele, mesele olarak değilse bu, de, aslında zerafet ve tanımlamaya çalıştığım şey bu acımadan ve kusurlu olmaktan uzak bulmaya çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla. Evet. Yani, yani, bunun karşı tüm takip olarsa kusursuzluk da zerafet taşınmıyor belki Yani Çünkü bunlar değil mesela. Çünkü böyle bir anflasyon haline girmek, yani böyle bir şeyle karşılamak ve afallak. Hı hı hı hı ve zerafet ya da zalip olanı o afallamanın eşinde bu. Yani bu bir insani hal olarak günlük yaşamaki bir an var. Hı hı. Bir an ya da bir anlar toplamı ya da sürekli bir varyasyon. Yani ilk o demamız o buydu. Yani bu <gülüyor> de ha, Bence de, televizyonda şöyle bir etki de yok mu? Ha. Bu afallamayı değerden düşüren ya bir abartı haline dönüştürmek e, ve böylece etkisizleştirmek, nötralize etmek, bu tür bir e, afallamayı. Bu olabilir ama bu yani bir arayış var. Ee, bir e, hatırlatma yapmak isterim. Ee, tartışma falan olduğunda bunu biraz daha verimli kılmak için şöyle bir e, şeyi ee, durumun altını ta e, baştan çizdiydim de e, e, şimdi insanların e, tartış özellikle sanat gibi e, sorunlu bir alanda e, tartışıyorsak e, önereceğim şey bir tartışma etiği değil birazcık daha anlayış. Yani böyle bir durum konusunda. Şimdi tekrar devam edebiliriz. En son konuştuklarımıza dair sorusu olan var mı? Ya da ortaya atmak istediği şeyler olan mı? Gülsüzlerim. Bizi karşısında biraz gördük gördüklerimizin İhtiyaç duyulma hissinden değil Yok yok yok, sen, sen kendini güçsüz mü hissediyorsun? Hayır, yani. He? ama yine de bir süper kahraman karşısında bir hissedemeyiz. Süper kahraman gördün mü hiç? Evet. Süpermen, Süpermeni bile öldürdüler bildiğim. Yani güçlülüğü bir süper kahraman gibi e, <gülüyor> algılamak herhalde tehlikeli bir şey. Güçlüğü ne demek? Kendi varoluşunu e, içine doldurabilen bir varlık. Yani. <gülüyor> Şimdi bir şeye dikkat edin. Bir güçsüzlük halinin zarafet duygusuna neden olabildiğini söylediğimde aslında şunu hatırlatmak istedim. Bu gerçek bir güçsüzlük dışa vurumu değil. Bir yengeç güçsüz değildir karada. Çağdaşın söylediği ona geliyordu. Yine kendi doğasınca o dünyada davranıyor. Yani buluyordu. Dengesini e, bir tür buluyordu. Tuhaf bir denge. Ama denge de budur. Ya denge e, bize göre dengeli, bizim estetik duygularımıza hitap edecek şekilde dengeli yürümesi değildir. O onun dengesidir. E, ama bunun ardında bizim duyumlarımızda uyandırdığı etkilerden birisi, tuhaf bir sempati etkisidir bu. Bir yengeçler nefret edemezsiniz. Yani ...bunu söylemek ee, istiyorum sadece. Ya benim aklıma gelen şeydi e, o yengeç örneği için <gülüyor> hepimiz ondan konuşuyoruz da hı -hı. güzel bir örnek. Hmm, şimdi demin arkadaş işte, arkadaşlar güçlüye, güçlüyle ilgili bir şey sordu. Ben güçsüzle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Hı hı tabii. Yengeç çıkartmak çok güçsüz bir konu koymaktır. Yani su altında bir yengeçle işte karşı karşıya <gülüyor> yani opponent olarak gelme hoş bir şey olmaz. Hı -hı. Yani bir tarafınızı koparır falan. Ama karada tamam siz, siz üstünsünüz. Sizin yeriniz. Ha, yani. Ama şu olabilir, yengeç karadadır, ortamın dışındadır ama bir yolunu bulmuştur. Ve bu insana bir şekilde e, ben de eğer saçma sapan bir yerde olsam bir yol demek bulabileceğim umudunu Hı -hı. veren bir şey. Ve o yüzden Hı -hı. insanları sempati duyuyor. Yani benim e, karadaki yengece ya da ne bileyim yüzen fillere Hı -hı. duyduğum sempatinin şeyi bu. Ben yüzme bilmiyorum ama ya, bir şey mi? Filler yüz ben herhalde ölmem falan diye düşünüyorum onları. <gülüyor> yani, tabii çok çarptıracak bir şey olmadı mu? Yani ben kendime göre yorumlamıştım bu resim sayıları. Senin bu yorumun bence bu dediğimizden bir kaya sattırdı. Senin yorumun yani, yani bu şekilde kendi çok yani bu şekilde bir alt mantık arama ya da bunda bir anlam arama bana ters geldik. Hala yalnız aklını gelmiyor mu? Çöktü mü? Ha evet. <gülüyor> o yüzden bir daha yapmak ikna Ya ben de şimdi senin söylediklerini merak ettim ya bir ara istersen konuşayım. <gülüyor> Orada işte bir facia sonucu eşini kaybeden adam yıllar sonra çok dakik olarak düzenli bir hayat yaşıyor, ama sürekli sakarlıklar yapıp silik bir tip olan bir hatmanda hoşlanır. Sürekli hı hı. onu takip eder. Yani burada e, ne bileyim işte yengeç örneğini arkadaşımızın verdiği gibi böyle bir ortamda ben de bunu başarırdım gibi bir başarma duygusundan çok bir özdeşleşme var. Bir empati var. Hı hı. Galiba burada bir zerafet sözcüğü. <gülüyor> evet o anlamda kullanıyorum. Sakarlık en güzel laf. İlk kez telaffuz edildi. Pek sempati duyulacak bir var. Modern zamanlarda sakarlık türü vardır. Kendisinden gelmez. Başka bir dünyada olduğu, işte bir tür işçi rolündedir ve aynı zamanda tüketici rolündedir. Yani rolleri de sürekli olarak değişir ve bunun mimetizmi üzerinden gider. Seyretmeyen var mı bilmiyorum. Çok ünlü bir filmdir. Modern zamanlar. Belki bir fırsatını bulursak onu bir gösterim yapabiliriz değil mi? Oradaki o sakarlığı Gerçekten bu zarafeti içerdiğini ben e, düşünüyorum o filmdeki. Ve e, bu tür bir hissiyat uyandırmadan da o filmin işleyemeyeceğini. Bir anlamı olmayacağını. O filmde yalnız çok açık bir baş edemin mahalli yok mu? Çok açık. E, çok açık yalın. Dönüş yani. e, ama... <gülüyor> e, Hümanist orada, Hümanist. E, realist değil. Asla realist. Ee, değil. Ama sakarlık e, Charles Chaplin'in bedelinin bir hali değil. Bütün o mekanizmanın kapitalist, endüstriyel mekanizmanın kurduğu bir dünyanın içerisine düşen bir bedenin mimetizmi. Ee, bütünüyle. Okunacaksa ancak böyle. Okunduğunda bir anlam ee, taşıyabilir. Hümanist yönleri var. Sulu göz yönleri de var. Yani Şeyin ama o kadar mesele değil. Ayrıca bu tür bir melodramatik klişe de gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Charlie Chaplin açısından. Bunu bir anlatı haline getirmek ihtiyacından dolayı. Dolayısıyla film asla kötü falan değildir. Onu görmedim ben ama. Yani sakarlık sözcüğünü e, yakalayınca, evet. Orada bir profesör verdi, yani kendi sevdiği insan daha doğrusu karısı ve bir, birine bir iki profesör. Yani profesör, karısı öldürüldükten sonra normal <gülüyor> yani yaşama kadar yaşadığı <gülüyor> dünya. Yani disiplin kurumlarını anlatırken, çünkü hepsinin işleyişi artık orada değilsin buradasın, artık ailende değilsin e, okuldasın, artık okulda değilsin, askerdesin artık e, okulda değilsin ya da askerde değilsin, iştesin iş yaşamındasın e, türünden işleyen düzeneklerden bahsederdi bize disiplinler, kurumlar e, adı altında benim zaten söylemek istediğim şey yani başka dünyadan gelmiş e, olmaya gelsin çok radikal bir şey olmadı bir hayatın kendi iç kırılmaları içerisinde zaten kurulan bir yön olduğu. Okulda aile içindeymiş gibi davranma. Bu beceriksizliktir. Sakarlıktır bir tür. Çocuklar bunu hissederler. Çocukken siz de hissetmişsinizdir. Sulu göz bir çocuk işte. Ay, ana baba kuzusu mesela. Hı hı. Gayet fazla sorun sakarlık yani yeniden şeyi gibi doğru şeyi denemek içeriyor. Yani Tabii tabii. Aptallık ya da beceriksizlik değil. Haber beceriksizlik. Ha haber tamam de, terim belki, olarak doğru ha, evet. Doğru şeyi Yanlış. Çok kaliteli yapmamak belki de. Ama yine doğru şeyi denemek doğru. De Yüzüne gözüne bulaştırmak yani, daha doğru. Ya orada denedikleri de da Gelmez yani. Hı hı. Olmaz bu tür. Tamam. Ama işte o e, Zarif olmayan bir sakarlık türüdür. Zarif bir sakarlık da var ki, e, Charles Chaplin'un ki. E, doğru şeyi e, yapmak zaten olanaksızdır o cihazın, o aygıtın içerisinde. Doğru şeyin yapılamayacağı bir cihazla e, karşı karşıyayız. E, filminde vermek istediği zaten odur. Yani içinde doğru bir şeyi kötü yapan bir adamın konulduğu bir düzenekli bir mekanizma değil o endüstri, dev endüstriyel ay aygıt ya da tüketim aygıtı. E, o yüzden e, gerçekten o filmin ciddi bir başarı olduğu ben e, düşünüyorum. Bütün bu modern e, kapitalist cihazın iki boyutlu işleyişinde e, bize sunduğu tüketim olana ve üretim mecburiyeti. E, bu iki boyutu birbiriyle birleştirerek, bağlantısını ee, oluşturarak iki çizgi halinde tek bir insanın başına gelebilecek bir olay haline getirdiğimizde ne görünecek? diye soran iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Onu aslında bir ara seyretsek fena olmayabilir. Öyle bir olanağımız olur mu? Çünkü eee o film gerçekten bir sakarlık filmidir. Charles Chaplin'in her zaman bir sakarlığı var. Sokakta, şeyde. Bir tür talihi Hı. ve bir tür sakarlığı e, var. Charlotte bir. İkincisi, ta başlangıçta söylediğim çerçeveden kopmuş bir mimetizmi var. Müm sanatı biliyorsunuz pozlar sanatıydı. Teatral sunuşu öyle bir şeydir. Artık pozlarla değil. Kentte dolaşma sırasında başa gelen olaylar, sürekli başa gelen olaylar. Ki bu kente dolaşma bir sürekli varyasyondur. Yine. Bu sürekliliği içeren bir mimetizm var. Pozlarla değil, kent kesitleri alan, kent yaşamından kesitler alan bir mimetizm var. Nasıl endüstriyel yaşamdan kesitlerle ve tüketim yaşamından kesitlerle işliyorsa e, modern zamanlar e, bütün şarlonun mimetizmi bir hareket mimetizmi yani sinemaya uyarlanmış bir mimetizm çok eleştirenler oldu e, şey Charles Chaplin'in e, e, mimi zamanından çıkarması yüzünden yani mimi bozan bir e, adamın aslında bozmuş falan değil. E, bence. Çünkü doğrudan doğruya sinematografik bir mim, mim yapıyor. Ee, Farklı türden bir mim. mimde bir devrim yani. E, mim e, sanatı alanında. Bilmiyorum size öyle gelmiyor mu? Seyretmeyen yoktur herhalde. Ya da tipi tanıma yani. İçinizde e, herhalde yoktur. O kadar ünlü bir şey. Neyse bir fırsatımız olursa onu tabii. E, seyrederiz. Peki başka sorusu olan var mı bu? Eee, yerleşti. Eee, yapısalcılık diye bir şeyi eee, bir ara oluşturdu. Şimdi bu aşılıyor. Yapısalcılığı eee, bir tür modernizm olarak rafa eee, kaldırırken eee, bir etik meselesi haline dönüştürülüyor. Bir tür gazetecilik etiği, akademik etik ya da genel olarak etik. Yani bir tür iletişim ve anlaşma, konsensus ee, etiği Habermas'ı okursanız bunu anlarsınız. Kamusal mekan. ya yani bunun mekansal, e, politik mekansal e, ortamı ne olacak? Bu türünden kamusallığın yapısal dönüşümü diye kitabı çıktı bakabilirsiniz. E, ona en güzel kitabıdır zaten Habermas'ın. Bu e, ama mesela yine rahatsız edici olmayı bence sürdürüyor. iletişim iletişimsizlik modelleri. Çünkü ileride konuya oldukça derinden tekrar bir gireceğiz. Yani başka bir semiotik model iletişimden farklı, iletişim mefhumuna doğrudan doğruya başvurmayan bir semiotik bir göstergeler göstergelerin ne olduğunu simgelerin ne olduğunu e, anlamaya yönelik başka bir model herhalde önerebileceğiz bu e, seminerler e, çerçevesinde yine minimal düzeyde tabii. E. o da var mıdır yani ilk baştan beri e, söz ortaya atılan belirli bir davranış farkıyla bunun olduğunu biliyoruz tabii karşılar çünkü en azından şöyle bir şey var kuşlar biliyorsunuz öttükleri bir alan vardır onların evidir o alana o araziye herhangi başka bir kuş tecavüz ederse olacak şey şudur otururlar işte belirli bir bir uzaklıkta dalların üzerine konarak Ötmeye başlarlar. Hmm. Bu ötme bir tür sürekli varyasyondur. Yani soru cevap gibi de gitmez, tartışma gibi de gitmez. Bir tür güzel ötmedir, daha zarif ötme. Bir şey anladıklarını da bu ötmeden söylemek istemiyorum. Bu birbirlerinin ötüşünde Yani bir anlama meselesinin olmadığını dikkat hmm. çekiyorum. Ama daha zarif ötme dediğimiz bir şey vardır ki diğer kuş belirli bir noktada pes edip gidecektir. Bu süresiyle ilgili değildir. Baskınlığıyla ilgili e, değildir. Daha güzel öttü türünden bir şeydir. Ya yeni kuş kazanır ya eski kuş. Yani o arazinin sahibi olan e, kuş. Bunu nasıl yorumlayacağız? Daha güzel öttü ne demektir bu kuş? Açısından. Daha mı Zarafet terimini biraz güzelin yerine koymamın şimdilik e, nedeni de oydu zaten. Yani çok işte güzel ötüyor deriz kuşlar için. O anlamda söylenir zarif, zarafet, <gülüyor> türemeni. Bu da çok göreceli bir şey değil mi? Hı. Yani mesela bu kuşunu güzel ötüyor. Şey <ederim. gülüyor> doğrudan doğruya varyasyon gücü, yani dolaşma gücü, sesleri dolaştırma ötüş içerisinde. Ha, böyle bir kültür et bunun çok özel bir etkisi olduğu anlaşılıyor yani ötme süreci içerisinde. Bu bir suç şey <gülüyor> yani, yani, yani kendi bakış açımdan çıktığında mutlaka, yani de, devam Hı -hı. etmiyor. Mesela yengeç için de çıktığında da devam etmiyor. Hı -hı. <gülüyor> Varyasyona şöyle bir ihtiyacın vardır. Mesela dilencisin, oturdun şöyle bir araziye giren işte parayı şuraya koymak zorundadır. Yani Ya da uzağından geçmek zorundadır. Bunu bir tür varyasyonla alırsın. Düğüt diye üfleyince müzik olmaz çünkü. Hiç kimse parada bırakmaz. Korna basar gibi oluyorsun. Ha, o zaman. Bir tür varyasyon yaratmak zorundasın. Müziğin de başlangıcı bu kıvrık, ezgisel durumdur. Yani varyasyondur birimi müziğin. Dikkat ederseniz. Varyasyon temadan önce gelir. Yani Bach'ın ilkesinden bahsediyorum. Yani bir tema verilir ve bunun üzerine... Çeşitleme yapılır türünden bir e, mantıkla pek e, müzik yapan olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> ne klasik müzik içerisinde ne cazdanı. varyasyon önce yani gelir. Yani müziği müzik yapan o. Dikkat ederseniz. Ama sözü de sanki şiiri de şiir yapan oydu. varyasyon ritim. Bunun ölçülendirilmesi. <gülüyor> <gülüyor> Şair. Tabiyle toplumlarla. Sanat terimiyle. Belki de haksızlık ederek onlara sanat terimini uyguluyoruz. Ee, onların sanatını e, bir düşünün. Onlar da sürekli olarak ritim ve varyasyonun bir tür ekspresif kılınması, ifade edici kılınması. Programı üzerinden bir şeyler yaptılar. yaptılarsa. Yalnız insanlar Doğaya göre sanatı yap, sanat yapmakta çok gecikmiş haldeler. Hem tarihsel olarak yani evrim içerisinde daha sonra ortaya çıktıkları için hem de insanların tarihi var. Şimdi Hegel gibi pek sevmediğim bir düşünürün çok derin bir formülü vardı. Bir yerde öyle söyler onu. ama bütün eserin içine de sığmıştır. Tarih insan ırkındaki bir gecikme halidir, bir gecikmişlik. Yani doğaya göre geciktir. Her şey geç geliyor. O yüzden tarihimiz var. Zaman diye geçmiş diye bir şeyimiz var. Hayvanların ise yok. Şey. Geçmiş diye bir derdi yok çünkü gecikmemişler. Şu anda varlar. Yani Yaşama anlarında varlar. İnsanın bir geçmişi var çünkü gecikerek bir şeyler yapmış. Sanata geç başlamış. Söz kelimi. Çünkü e, sanatın e, işte Hegel'in söylediği gibi e, sanat çağının biterek estetik çağının başlaması diye formüle ediyor. Yani katılmak zorunda değiliz. E, sanat artık bitti. Estetik çağ başladı. E, diye bir formülasyon vardır. E, Hegel'in. E, bütün bu formülasyon ardında bu insan türündeki sanat alanında Doğaya göre bir tür gecikmişliğinde de sezilmiş olduğunu ee, düşünebilirsiniz. Çünkü insanlarda sanat bir sürü başka mülahazayla birlikte ortaya çıkmış. Ritüel, dinsel, bilmem ne, sembolik, etik ee, hayvanlarda komple bir sanat varsa eğer. Eğer buna sanat ee, diyebilirsek bu kuşun ötüşünde saf bir ötüş var. Saf, Tümüyle ee, Saf, ritüel değil çünkü. Ritüel ancak sembolik bir rejimi atfedebilirseniz, bir tür signifikasyon sistemini, bir tür anlamlandırma sistemini atfedebilirseniz sembolik bir ilişki doğacaktır. Sanat ile hayvanlar dünyası ya da doğa arasında. Oysa ki bunu yapma niyetinde değiliz. Hiçbir zamanda insanlar olmadı. Çünkü o zaman hayvanları üstün görme ne kadar varan bir tür gülger yön doğacaktır Şimdi tarihin bu e, gecikmişlik tezi e, sanataya geldi e, değil. Düşünen herkeste de sanki biraz var gibidir. Söz gelimi e, sanatın bir tür icraat değil de doğal bir icraat değil de e, doğrudan doğruya bir üretim olduğu düşüncesine e, ne zamandan beri sahip olabiliyoruz? Kapitalizmin doğuşundan beri söz gelimi. Yunanlarda sanatın tümüyle ritüel bir işlevi olduğu için. Kapkaçaktaki resimlerin bile. Ee, şiir, söz gelimi Yunanlılar için. Ee, geçmiş ataların nasıl yaşadıklarını anlatmakla görevlidir. Bunu anlatır ya da anlatmaz. Anlatmadığında kötüdür. İşte o tür şairleri atmak gerekir. Ee, Platon'un tartışmasında. Ee, olduğu gibi. Hı -hı. Hı -hı. Ee, biz galiba e, insan olarak e, manzara resminden de re, resmini de çok geç yapmaya e, başladık. Yani 17. yüzyıl manzara resminin batıda icadı doğu sanatlarından bahsetmiyorum Çin, Çin'de manzara çok önemli bir şeydir ama başka bir rejime sahiptir başka bir düzenleme ruhuna sahiptir ve tümüyle başka bir işlevselliğe sahiptir iki manzara geleneği var batıda çok geç başlamış Çin'de her zaman olmuş bir manzara e, çerçevesi var. Şimdi manzarayı e, bir birey olarak düşünmeye çalışan bir adamcağız vardı. E, Duns Scotus denilen. E, büyük bir ihtimalle doğum metinlerini bayağı okuyan, ilk okuyanlardan. Realist e, düşünürlerden, nominalistlerle bir tür atışması e, var. E, orta çağ içinde. Ee, ve bir tür skolastik felsefe ee, içinde kuruyor. Anladığım kadarıyla işte İbn-i falan filan okuyor. Ee, mu'tezili'yi ee, okuyor. ve Biliyorsunuz şimdi ee, doğu literatüründe bir tür manzara betiği hep ön plana çıkar. Manzara betimlemesi. Yani bir tür görüntü hafızası. E, buna ileride daha ayrıntılı bahsediyoruz. Ee, gireceğiz. Ama bir e, birey mefhumu etrafında düşünmek zorunda kalan. E, bireyi şeyler. Mesela sen bir bireysin. Ben bir bireyim. Şu alet bir birey. Şunun tümü başka bir birey. Bu kompoze birey. E, nosyonun hepsi e, Heidegger'in söylediği gibi bir şeye gönderme yapıyor. Şey bu. Şey olarak birey olunuyor. E, peki bir manzara resmi ya da bir şiir terennüm ettiğinde bir şey ha. o birey değil midir adamda böyle bir düşünce uyanıyor durusta bu bireycilerle nominalistlerle ha. tartışması içerisinde ha. işte uzakta dalların esintisi dalları sarsan bir ha. esinti ve o sırada Güneş batmakta ha. biliyoruz ki manzara resmi bunu toparlar Birey değil midir bu? Yani bunu toparlayan farklı bir bireylik türü mümkün müdür? <gülüyor> Tasavvur edilebilir mi böyle bir şey? Bunun kavramı oluşturabilir mi? Kavramını oluşturmak zorunda çünkü kendisi filozoftu. Başka bir şey yapamazdı. Ama e, böyle bir bireyi anlamak işte ortaçağ realizminin kurucusu olan Dune Scott'un. İlk kez Batı felsefesi içerisinde yaptığı bir şeydi. Büyük bir ihtimal bu Doğu şiirini falan da arada kaçırıp okumak gafletine düştüğü için. Diyelim. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Sayılabilirliği daha az olmayan, oranlanabilirliği çok daha az olmayan, kompoze olması, karmaşık olması daha az olmayan ama şey olmayan, Kendisi. Çok farklı, çok uzaktaki şeylerin olası bir birlikteliği olarak. Cereyan eden. Yani bir olay halinde bir birlik oluşturur Güneş batıyor, dallarda bir esinti. Sazlıklar var ileride. Bazı sazlar yana yatmış. Bu an bir bireydir. Dünus Koltus'a göre. Onun doktrinine göre. Peyzajın esası... <gülüyor> birbirinden çok farklı şeyleri bir tür eş uzamlılık içerisinde çok uzak şeyi şeyleri bir araya getirme hali ve bununla bir birey oluşturma e, hali. Duns Quatros'un bunun için kullandığı barbarca e, sözdük. E, sen böylesilik diye önerdin belki uyar. High hmm. İşte bu look yani, gibisinden. Sözcük. Telefona cevap veriyor muyuz? Hı? Hı. Bunu daha ayrıntılı tartışacağız tabii. Ee, gerek felsefi çerçevesinden dolayı açarak, gerekse e, bazı estetik mefhumları ulanaklı e, kılacak şekilde, genişleterek ya da yaygınlaştırarak. Ama yani, merkezi temayı anlamayan var mı? İçinizde, yani ne demek istendiğini, Durskotus'a başvurarak. Yani Hekeytas'ın ne olduğunu anlamayan var mı? olarak. Tabi tabi, Hekeytas, evrensel olmayanlar. Ha, ama bu teknik anlamda. Kaynağı ve jenealojisi açısından baktığımızda bir manzara olayı. Ve bunun birey oluşu. Bu aynı zamanda bir bireydir. Yani bir tür ortaçağ düşünülen principium individuatiyonis dedikleri e, ilkelerden birisidir. Tüm bazı Yok. Çünkü bu bireyleşme ilkesi e, denen şey ortaçağ düşünürlerinde her alana farklı düzeylere, farklı biçimlerde e, uyarlandı. Tek bir Bireyleşme ilkesi söz konusu değildir. Realiter bir bireyleşme ilkesi e, vardır. Gerçekte var olanı var eden ve onu birey olarak var eden bir bireyleşme ilkesi vardır. Formaliter, yani e, gerçekte var olmayan ama biçimsel olarak var olan bir birey. Mesela bir kavram, ideal. E, söz gelimi, ortaçağı düşüncesi için söylüyorum. Ya da bir işte hekeytas. Bu da bir e, bireyleştirme ilkesi olarak öneriliyor. Ben burada bunun stratejik önemine ve estetik önemine dikkat çekmek e, istedim sadece. Soyutlukla hiç alakası yok. Yani soyut değil şey. Bir Gerçekten bir esinti. Bir, bir esintinin ağaçla, yapraklarla ve onların sarsılmasıyla bir arada oluşturduğu oluşum. Bu bir bireydir. Yani bir yani tür bireyleşme ilkesine sahiptir. İlişkisiz olarak. Ben i̇lişkisiz ben... değil. Tesadüfi de değil. Yani skepten onu alıyorum. Hı hı. Yani bir, bir bu ve o kadar. Diğerleriyle ilişkisiz. Yok değil. Yani aynı zamanda işte güneşte kızarmaktadır batarken bir bulut gel, gelip örtmek üzeredir. keitas bu. Tabi. Bir tür karşılaşma bu. Her biri ayrı bireylik ilkeleriyle tanımlanabilecek şeylerin onlarla tanımlanmayacak, o tür bireylik ilkeleriyle tanımlanmayacak başka bir bireylik ilkesi içerisinde bir araya gelişleri. Yani birey oluşları. Manzara böylece bir bireydir. Ama donkşolukta mesela şey var, merak öyküsü hı hı. bir parça olarak çekilmişsiniz. Tabii tabii. E ama yani... Ama ancak bir o parça de... olarak çekip aldığınızda o, o, olabiliyor. Çünkü roman ağır bir anlatıdır. Yani e, roman Lukas'ın söylediği gibi yine bireydir. Ama öyküsü anlatılan bir bireydir. narratif bir bireydir. Ama mesela bu tür bir bireyliği Hayku şiirinde hemen yakalarsınız bir kurbağanın suya atlayışı ve bir dalın bir nüfus yaprağının uzaktan sarsılışı türünden böyle e, giden çok kolay gibi görünen ama asla öyle olmayan bir tür bir hali. Bu mevzuma ileride yeniden döneceğiz.